Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar esmi. Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Boş, Gezegenin Geleceği programınız. Yaşam için teknoloji. Merhaba, Gezi Parkı'ndaki ağaçların kesilmesini engellemek amacıyla başlayan Gezi Hareketi'nin etkileri sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kadıköy Belediyesi arasında yıllardır tartışma konusu olan Kuşdili Çayırı'ndaki AVM projesi iptal ediliyor. Eskiden Salı Pazarı'nın kurulduğu yer artık yeşil alan olarak tasarlanacak. Bu hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi gündemine gelecek olan plan değişikliğine göre... Eski pazar alanının tamamı yeşil alan olacak. Altına da kısmen iki katlı otopark yapılacak. Daha önce Kadıköylüler ABM projesine 7369 dilekçe ile itiraz etmişlerdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da yapılan itirazları haklı bularak 150 bin metrekarelik inşaat alanını 20 bin metreye kadar düşürmüştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Temmuz ayı toplantılarının ilk birleşiminde bu talebin doğrultusunda 14 Mayıs 2013 tarihli 1,5 bin 1/ 100 bin ölçekli nazım imar ve uygulama imar planlarında değişiklik yapılması hakkındaki planlama müdürlüğünün teklifini komisyona havale etti. Bu hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi gündemine gelmesi beklenen değişikliğin iktidar ve muhalefet üyelerinin oy birliği ile kabul edilmesi bekleniyor. AVM projesinin iptal edilmesinin ardında sivil toplum kuruluşlarının örgütlü şekilde mücadele etmesi yatıyor. Kuş Dili Çayırı projesi daha önce Kuş Dili Çevre Birleşenleri Platformu tarafından düzenlenen yürüyüşle protesto edilmişti. Protestocular Kuş Dili Çayırı'ndaki tarihi kimliğe sahip olan yeşil alan için halkın kullanımına açılmasını tescilli ağaçlarında tekrar dikilmesini istemişti. Kuş Dili Çayırı Çevre Gönülleri öncülüğünde oluşan Çevre Platformu Bileşenleri, Kadıköy Belediyesi Gönülleri, Fenerbahçeliler Derneği, Kadıköy Tarihi Çarşı Derneği, Tımop Mimarlar Odası, Tımop Şehir Plancıları Odası, Kadıköy Kent Konseyi Üyeleri, TKP, ÖDP, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Atatürkçü Düşünce Derneği, ÇYDD, 10. Köy Derneği ve Toplumcu Mimar Mühendisler Meclisinden oluşan geniş bir tabandan oluşmakta. Mavi yolculuğun en önemli duraklarından Kisebükü'ne otel yapılmak isteniyor. Bodrumlular bu yüzden ayakta. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre mavi yolculuğun en önemli duraklarından Bodrum Kisebükü'ndeki Adalıyalı'ya otel yapma girişimi ilçe halkını ayaklandırdı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bu yönde imar planı hazırlanması üzerine Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi, Bodrum Belediyesi, Bodrum Kent Konseyi bölgede eylem yaptı. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Alınan kararın başka mavi yolculuklar olmak üzere deniz turizmine zarar getireceğini belirtiyor ve diyor ki doğayla barışık yaşamayı bilmek lazım aksi halde sonuçları çok ağır oluyor. Bodrum'u Bodrum yapan değerlerden birisi olan mavi yolculuğun başlangıç noktasıdır küsebükü. Bodrum'dan yolcusunu alıp denize açılan teknelerimizin yatlarımızın ilk demirlediği yerdir burası. İşte bunun için özellikle imar konusunda bazı kararlar alınırken başta yerel yönetimlerin, kaptanlarımızın, denizcilerimizin ve bilgi ve görüşlerinin değerlendirilmesinden yanayım diyor kendisi. Katılımcılar Çevre ve Çelik Bakanlığı'nın dayatmasından vazgeçmemesi durumunda yargıya başvuracaklarını da açıkladılar. Erzurum'un Tortum ilçesi Ödük Vadisi Bağbaşı Beldesi'ndeki HES'in doğaya verdiği tahribat nedeniyle HES yapımında çalışanlar hakkında dava açılmıştı. Açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Asliye Ceza mahkemesine görülen davada mahkeme konunun kendisiyle ilgili olmadığı gerekçesiyle görevsizlik kararı verdi. Yeşil Gazete'nin haberine göre Bağbaşı Beldesi sakinleri adına davayı üstlenen Mehmet Horuş, bu Türkiye'de çevre kanununa muhalefetten açılan ilk dava dedi. Erzurum ağır cezada görülen davanın Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiğini ifade eden Horuş, bugün ülkemizde ilk defa savcılar çevre kanunu muhalefet etmek suçlamasıyla dava açtılar diye konuştu. Bundan önce çevreyle ilgili davaların Suh Ceza Kanunu'nun 81. maddesinde yer alan ve çevreye karşı işlenen suçlardan açıldığını belirten Horuş, şimdi ilk defa çevre kanununa muhalefetten dava açılmış olmasının mahkemeler arasında bir bilimsel, bilinmezlik durumu yarattığını söylüyor. Daha önce aynı konuda suç ceza mahkemesinde görülen dava için de görevsizlik kararının verildiğini, bugün Asliye Ceza mahkemesinde davanın kendisiyle ilgili olmadığı gerekçesiyle görevsizlik karar verdiğini vurgulayan Horuş, bu davada ÇED yani Çevre Etki Değerlendirme Raporu'nun usulsüz çıkartıldığı, hafriyat yapılan alanla ilgili verilen değerlerde hata olduğu saptanması bulunuyor diyerek şimdi mahkemelerde bu konunun ayrı bir suç unsuru olup olmadığının da tartışıldığını belirtiyor. Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi'nin hangi mahkemenin davaya bakması gerektiği konusunda karar vermesini beklediklerini ifade eden Mehmet Horuş, durumu HES'çileri çevre suçunu işledikleri için mahkemeye çıkarmayı başardık ama hangi mahkemenin onları yargılaması gerektiği konusunda takıldık sözleriyle özetliyor yeşil ve barış dolu bir gelecektiriyoruz Esen kalın gezegenin geleceği günlük çevre ve ekoloji haberleri hazırlayan ve sunan uygar özesmi bu açık radyo program destekçisi olun